Zinnahirrahmanirrahim Kaar Zerefli Kur'an'a Ant olsun Aralijden Bir uyaricinin gelmesine Şaştılar da Kâbüller şöyle dediler Bu şaşılacak Bir şeydir Ayetin belirttiği Ve inkar edenlerin Şaşılacak şey Saygıdıkları husus ve Jehanem als we weten in de We de toprak de toprak. in de toprak. We zijn in de toprak. We in de toprak. We zijn in in de in de de Gerçekten ayette belirtildiği gibi toprağın cesetleri eksildi, bitirmesi, dirilme olmayacağı anlamından gelmez. Üstelik toprak, dünya hayatı kaynağı ve mayasıdır. Bilakis onlar hak kendileri eline gelince yanılmadılar. Şimdi onlar şaşırmış bir hallederler. Kur'an veya Peygamber gelince müslikler bunlar hakkında çeşitli görüşler belirterek büyü, büyülük, şiir, şair, kehanet ve kahin ifadeler kullanmışlardı. Ayet yalanmayanlar bu tutumda üstlerindeki göğe bakmalılarını ki onu nasıl dina etmiş ve nasıl dolanmışız. Onda hiçbir çatlak da yok. Yer üstüne döşecek ve ona sabit dağlar koyduk. Orada gönül açan her türden bitkiler yetiştirdi. Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için bütün bunları yaptı. Gökte bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilecek daireler yüktirdik. Kumlara rızık olması için birbirine girmiş küme küme domuncukları olan uzun boylu kurba ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağına canlandı. verdik. İşte hayata yeniden çıkışta ölü Ve az ile ölen yapraklar canlanıyor. Ağaçlara taze bir hayat geliyor. Bitkiler yerden çıkıyor. İşte insanlar da kabirlerinden böyle çıkacaklardır. Onlardan önce Nun kavmi Rez halkı Rez yamut Ab ve Yemut da yalanlamışlardı. Arp ve Feaul ile Nuh'un kardeşler yalanladılar. Eke halkı ve tübba kavmi de bütün bunlar peygamberleri yalanladılar ve tehlidim gerçekleşti. Ayetleri geçen Semud Hazreti Salih'in ad ise Hazreti Hud'un Eyke Hazreti Şuayi'nin kavmleriydiler. Burada önceki inkarcı milletlere gelen azab hatırlatılarak Kureyş'in Durumundan üzülen Hazreti Peygamber teselli edilmek İlk yaratmada acizlik bulup verdiler. Hayır, onlar yeni bir yaratma huzurunda şüphe içinde derler. Allah ilk yaratışta aciz gözlerle değilin görür. Yeni den yaratma I love that. Mom! No. No, no. na'ilil khair mu'tadil muridin Anto düşünün ki zanr de İki melek insanın sağında ve soluğunda oturarak yandıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gölle değen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Ölüm savuşluğu gerçekten gelir de işte ey insan bu senin öteden ve Kaştığın şeydir der. Surak öfürü işte bu geleceği vaat eden gündür. Herkes yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir. Ayette geçen sürücü ve şahitlerin iki melek oldukları birinin mahşere servetme Diğerinde de amellere şahitlik etme görevini yerine getirdikleri söylenmiştir. Ayrıca şahit havalı meleklerinden sayılmıştır. Bir yoruma göre de sürücü kötülüğü yazar yazan melek, şahit de iyiliği yazan melektir. Ant olsun sen bundan gafletteydin. Derham senin perdenin kaldırdı. Bugün artık gözün kefkindir demiş. Yanımdaki arkadaşı işte yanımdaki hazırdır. İkinle de şu emri verir. Hayır ikinde her inatçı, kârı, Kijkt u in engel kamer van de heilige, de heilige, de heilige, de heilige, de God ben onu ardırmadım fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. O aslında Allah buyurdu ki huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarı göndermiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ben kullarıma asla zulmen için değilim. O gün cehenneme Doldu mu deriz? O da daha var mı der. Cennette takma sahiplerine yaklaştırılır. Onlardan uzakta olmayacaktır. İşte size vaat edilen cennet ki o Allah'a yönenen, emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman'dan korkan Ve Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler mahsustur. Oraya selametle gelin. İşte bu ebedi yaşamanın başladığı gündür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katında dağısı da vardır. Son cümlede işaret edilen nimetten maksadın. Allah, Kermavoto, Arjen, Tongo, Tongo, Tongo, Tongo, Tongo, Tongo, Tongo, Tongo, Tongo, Tongo, Tongo, Tongo, Tongo, hiçbir insanın Tongo, gelmeyeceği sonsuz Tongo, şeklinde is yorumlanmıştır. <Sessizlik> door veya hazır bulunup da kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Ant olsun biz gökleri yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çekmedi. Bu ayetle Yahudilerin Allah ik heb de vraag om de vraag te beantwoorden. Ik heb de vraag om de vraag te beantwoorden. de vraag om de vraag om de vraag te beantwoorden. Güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de randine, hamdine tesbih edin. Ayette sabah ve öğle ve ikindi namazlarının kılınması kastetilmiştir. Gecenin bir bölümünde ve sevdilerin ardından da onu tesbih et. Bu ayette de akşam yatsı ve teeddüt namazlarıyla parç namazların aralarında kırılan sünnet ve naride namazları veya bitir namazı kast edilmiştir. Seslenenin yakın bir yerden sesleneceğine de kolay ver. Semadan sura sürecek olan İsrafil aleyhisselamın çağrısına işaret bulunmaktadır. O gün insanlar Bu sesi gerçekten eşit edeceklerdir. İşte bu çıkış kısmıdır. Buna göre insanlar İsra'nın 2. Sura ürünüşüne eşit edecekler. İşte bu ses ve eşitlerle kaderlerinden dirilip çıkacaklardır. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüşte ancak... Bizedir. O gün yeryanlar, onların üzerinden süratle yarın açılır. Bu bize göre kolay olan bir haşirdir. Biz onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Tehidimden korkanlara, Kur'an'la.